ama Burada hani paralonun arkasına geçtiği için öyle bir durum söz konusu olmaz. Oy pusulasını yırtar, zarfı yırtar, atmaz kutuya, camdan fırlatır, camdır, kenara atar, ne bileyim bir yere sıkıştırır, iç çamaşırına koysun. Ne yaparsa yapsın yani. Kim ne görecek orada ne yaptı ne etti. Ama zaten hani dediğim gibi asıl yer öncesinde imza falan isim yazıyorlar, imza attırıyorlar bildiğim. Ben hiç gitmedim Allah'a hamdolsun da. Allah hiç bizi bulaştırmadı da. Bildiğim kadarıyla gidenlerden şey yapıyorlar böyle, isim yazıyorlar, imzalıyorlar, ondan sonra paravanın arkasına geçip pusulaya mührü çakıp atıyorlar. Yani eğer öyle bir şey olursa dediğim gibi ikrah varsa zaten mesuliyet olmaz. Oldu oraya kadar getirdiler, her an Müslüman hani ikrahın zorlamanın kalktığı anda artık onların ihtiyarından çıktığını bilecek, kendi ihtiyarında yaptığı her hareketten Allah hesap vereceğini bilecek, bu şekilde yapabilir dediğim gibi. Yani demiş ne oldu? Ben bilmiyorum hani ortamı vakaya bilmediğim için fetva vereme. Bu kafir oldu veya Müslüman hala. Dediğim gibi bir şey yapması lazım. Yani Bütün iptallik esas değil. Orada geçersiz oy olarak sayılıyor. Atmasın, hiç atmasın yani mesela. Çünkü boş oyları dahi sen hiçbirine vurma, boş at, o bile oydurur yani demokrasi literatüründe. Protesto etmiş olursun yani şeyi. seçimleri. O manada algılanır. Onu da bölüyorlar sonra. Böyle bir kanunları da var. Boş oyları bölüyorlar bildiğim kadarıyla. Yani sonuç itibariyle mümkün olduğu kadar uzak durmak esas. Kimse zaten paravanın arkasında seni görmüyor. alt üstü bir zarf, alt üstü bir kağıt. En fazla olmadı ye yani. Ama insan saklayabilir. O kadar da zor bir şey değil dediğim gibi. İkinci soru. Selamun Aleyküm. Seyyid kutup alim midir? İslam'a göre alim olmanın şartları nelerdir? Her ilim talebesi alim midir? Yine her iştihat eden müşteridir. <gülüyor> İlk sorun set kutup alim midir? Seyyid kutup böyle şeri ilimlere çok ciddi manada vakıf olan bir insan değildir. O yüzden tefsirinde birçok hatalar söz konusudur. Allah kendisine rahmet etsin. Ee, yani inandığı din için hayatını ortaya koymuş büyük bir davetçidir, meşhurdur. Ee, davası uğrunda da canını vermiştir. Ama alimlik başka bir sıfattır. Ee, diyeceksin adam tefsir yazmış o kadar. Adam sosyolog yani sosyoloji kitabı yazmış zaten. Kur'an'ı sosyolog gözüyle irdelemiş yani. Kur'an'ın insan sosyolojisine, insan hayatına bakışını anlatmış. Zaten hani ilimli konularda mütemekkin olmaması sebebiyle mesela sihirle alakalı ayetlere geldiğinde mutezile gibi hani böyle rivayetler var ama Allah'ın doğrusunu bilen gibi şüpheci yaklaşımı hani peygambere sihir yapılmış mı noktasındaki şüphesi ondan sonra e, kabir azabı ile alakalı olarak firavun ve adamları gece gündüz ateşe sunulurlar ayeti kerimesinin tefsirinde. Hani biz Seyit kutbu öyle birilerinin e, affedersin şişirmesiyle tanıyan adamlar değiliz. Biz okuduğumuz adamı tanıyoruz yani. Ben okuduğum şeyden konuşuyorum. Birileri gibi kulaktan dolma Seyit Kutubu aşığı değilim. Seyit Kutubu çok seviyorum. bana Benim için yani bir örnek, benim için gerçekten ibret alınacak bir hayatı var. Büyük bir insan. Ama dediğim gibi insanların büyüklüğü, yaptığı işlerin büyüklüğü onların hatalarını örtmez. Ebu Hanife'yi imanda istisna yapmıştır, hata etmiştir diye eleştirip de yani Seyyid Kutub'u bir eleştirdiğinde böyle biraz ayıp karşılanırsa o da olmaz, yerinde olmaz. Allah rahmet etsin dediğim gibi yani son halinde İslam üzere öldüğünü biliyoruz biz. Zaten önceden milliyetin müsteşarıydı falan. Sonradan tövbe etti bıraktı diye biliyoruz. Zaten hapse kadar müşrikti, kafirdi. Sonradan Müslüman oldu. Ömrünün son hayatına dair öyle rivayetler var. Zaten kardeşi Muhammed Kutub'da, Suud'da. O kafir de orada yani farklı iddia ediyor benim abim diyor tekfircilerin anladığı gibi değildi falan filan da Allah abisinin halini en iyi bilendir dediğim gibi Allah rahmet etsin inandığı şey için hayatını vermiştir. E, Seyyid Kutup o kabir azabıyla alakalı ayet-i kerimenin tefsirinde de belki diyor bu kabir azabına delil olabilir Allah en doğrusunu bilendir hani belki olabilir birileri delil getirdi diyor. Bu konularda biraz sıkıntıları var o konuda belki ilim ona tam manasıya ulaşmadı şüpheler izali olmadı. Bir de dediğim gibi hapisteydi. Öyle ilme ulaşma imkanı o kadar kolay değildi. Hayatın koca bir döneminde kafir geçirmiş, yaşamış. Allah rahmet etsin. Allah merhamet etsin ona. İslam'a göre alim olmanın şartları nelerdir? İslam'a göre alim olmanın şartları bugünkilerin getirdiği şartlar değil. Onu açık ve net biliyorum. Çünkü bugünkilere göre alim olman için ne lazım? Bir, Allah'tan bir tane vesikalı kağıt. İki, yani Kur'an ve sünnette var olan bütün hükümleri bilmek lazım onlara göre. Bir şeyden cahil oldun, alim olamazsın yani. Alim her şeyi bilir. Böyle bir saçmalık, bugünkülerin uydurduğu bir şey. Alim Ebu Bekir ve Ömer İbn-i Teymiye icma naklediyor, akidet vasıtiyede. Diyor ki icma ile, icma ile bu ümmetin en fakihi Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir. Bu ümmetin en fakihi adamlar yeri gelmiş, yaşlı kadınların kendi hatalarını düzeltmesine şahit olmuşlar. Yeri gelmişler, hata etmişler. Geri gelmişler, soru sormuşlar bilinmemiş. Mesela kadın demiş ben neneyim bana mirastan pay var mı? Ömer, e, e, Ebu Bekir demiş ben sana mirastan pay bilmiyorum ama namaz kıldıktan sonra insanlara soracağım. Namaz kılmış Resulullah'ın ashabıyla dönmüş demiş ey insanlar aranızda peygamberin böyle bir kadına mirastan pay verdiğini bilen var mı? İmran İbni Hüseyin çıkmış, Velid, Muhir İbni Şube ikisi şahitlik etmiş ki biz şahidiz, atahen nebis alsa mesuduz. Peygamber S.A.M. 6'da bir pay verdi böyle bir kadına. Yani bak bilmiyor yani. Eğer o konuyu bilmemesi alemlik sıfatını giderse o zaman bu icma yalan olur. Haşa. Dediğim gibi ümmet hata etmiş olur. Alim yani ilimden zariri olarak bilinmesi gereken kadarını bilen bunlara vakıf olan kimsedir. Bunlara genel hatlarıyla vakıf olan kimsedir. Ama cahili olduğu, hata ettiği konular olabilir. Nitekim İmam Zehebi diyor ki hiçbir imam yoktur ki Hiçbir alim yoktur ki bütün ilimlerde alim olsun. Bak bu Zehebini sözleri. Siyere Alemun Nubala'da açık sözü diyor ki mesela Sibaveh diyor İmamun fil luga lügatta diyor imamdır onun sözü üzerine söz olmaz ama diyor la yarif mal hadis hadis nedir bilmez. İmam Vaki İmam Şafii'nin hocası tabinin büyüğü diyor ki Vaki emirü'l müminin fil hadistir. Hadiste diyor müminlerin emiridir ama Ve la yarif mal lüghal arabiyye. Arapça dili nedir onu bilmez diyor yani. Şimdi adam Arap nasıl bilmesin? Adam nahiv kaidet, dil bilgisi bilmiyor işte. Ama hadis ehli, ama alim, ama fıkıh sahibi öyle mi? Yani hiçbir insan yoktur ki bütün işlerde uzman olsun, fakih olsun, her dalda böyle mutakassıs olsun yok yani. İmam Bukhari müçtehit midir? Sadece bir hadisçi değildir yani nakilci değildir, müçtehittir ama mutakassıs olduğu konu hadis ilmidir. Mutakassıs olduğu mesele hadis ilmidir. Ahmet demiştir ki yeryüzünde usul alacaksanız Şafi'den alın demiştir. Yeryüzünde ilk usulü fıkı yazan İmam el-Risale ile. Ahmet gibi büyük bir muhaddis usulde ona göndermiştir insanları. Ama Şafi'de Ahmet'in hadisteki faziletini bildiği için Ahmet'e demiştir ki eğer benim içtihadımı hadise muhalif görürsen bana haber ver ben düzelteyim Ahmet diye talebesine nasihat etmiştir İmam Şafi Ahmet bin Ambele. Yani dolayısıyla hiçbir imam yoktur ki bugünkülerin getirdiği ağır şartları kendi bünyesinde barındırmış olsun. Yoksa 1400 senedir ümmete imam gelmemiş yani bugünkülerin koyduğu şartla. Zaten kim alim olsa bunlar gene bir kılıf buluyorlar. Hani amaç üzüm yemek değil, bacıyı dövmek olduğu için o cahil ne anla falan. O işte cahil tekfiri işte harici bir yaftalar vurulunca ister istemez. Hani alimlik göreceli bir kavramdır. Tekrar söylüyorum şehadet göreceli olduğu için. Herkes dostunu teskiye ettiği için öyle mi? Bu iş böyledir. Ya teskiye sadıktır ya teskiye yalancıdır. Öyle mi? Bidat tehli bidat tehlini teskiyetmiş sünnet sahipleri sünnet sahiplerini. Gerçekten sünnet sahiplerinin sünnet sahiplerini teskiyet ettiği teskiye Allah katında, Resulü katında, şeriat katında makbul olan teskiyedir. Ama bidatçı da bidatçıyı teskiyetmiş. He? Bu muhtaber değil ki. Dolayısıyla hani bunun ölçüsü yok yani. Yani her taifenin kendi fakihi var. Mesela haricilerin kadısı vardı. Mutezilelerin kadısı vardı. Mürciyelerin kadıları vardı. Ondan sonra Mutezile mezhebinin kadıları vardı. Mümkün değildi ki hepsi her şeyi bilsin ama o kavmin içerisinde şeriatın alet ilimlerini, fıkıh, hadis gibi benzer ilimleri en iyi bilen insanlar o kavmin alimi sayılıyordu. Dolayısıyla dediğim gibidir, şartlar uzun değildir. Çok da uzatmayalım. Her ilim talebesi alim midir? Yani yok yani o... O başka bir mertebe, o başka bir mertebe. İçtihat eden müçtehit midir? Yok, illa müçtehit olması da şart değildir. İçtihat edelim. Selamun Aleyküm. Ba bayanlara medre... Geç abi ya. Selamun Benim bir rahatsızlığım var. Bazı zamanlar bayılıyorum. Doktora gittim panik atak dedi. Neydi abi seni istedin abi? Rükke Kur'an demiş. Rükke Kur'an... Terapisi. Nokta kom. Oraya bakarsan bunla, yani sorduğun soruyla alakalı tedaviye dair nasihatler var. O abiyle de irtibata geçip tedavi olabilirsin. Şu anda bu konu bizim konumuz değil. Kabe imamları Müslüman mı? Umreye gidince arkalarında namaz kılınır mı? Kabe imamları Müslüman değiller. Yani Melik Abdullah'ı, Kral Abdullah'ı ölmeyen, Müslüman demeyen kimseyi oraya imam yapmıyorlar. O kafirlerin arkasında namaz caiz değildir. Mahmutçular bile iade diyorlar yani. Muvahhit geçinenler utansınlar kendilerine. Arkalarında namaz kılıp da. Selamun hocam. Geçen hafta soru sormuştum. Haricilerle ilgili haram olan şeylere caiz değil dediğimizde tekfir ediyoruz sanıyorlar. Haram olan şeylere caiz Evet. Mesela şu haramdır ama adam onu yaparsa bir şey demem diyorlar. Su haram su haramdır ama adam onu yaparsa bir şey demem diyorlar. Sırf iman küfür üzerine konuşuyorlar. Onlar bununla haramı helal saymışlar mıdır? Yani bir manada teşri da ama tabi tekfir etmek için değil, benzetmek için sadece söylüyoruz. Yani ölçüsü olmayınca insanların ıstılahlarında sadece bir şey ya iman ya küfür gibi iki tane dar ıstılahlar olduğu için onlarla biz konuşamayız ama bizim selefimizin haram, mübah, küfür, Küfrün alt başlıkları, haramın alt kısımları, helalin alt kısımları, caiz, caiz değil. Yani bizim selefimizin ıstılahları var, vacip, müstahap. Onların böyle ıstılahları yok. Bir şey ya imandır ya küfürdür. Ortası yoktur onlarda. O da onların cehaletindendir. Selamun Aleyküm. Yaptığım bir iş karşılığı çek almak caiz midir? Hakkını evet abi. İkinci sorum ise dar küfürde Müslümanların ne yapması lazım? Allah razı olsun. Bu çek almak dediği alni alışveriş çekleri söylüyor değil mi ticaretle uğraşan abi ben senet gibi ben çok bilmiyorum prosedürünü. Bir, bir vadesi var o vadede parayı alıyorsun. Vadeden önce banka kesiyor mu faiz yok, vadeden kesiyor Vadeden önce alma şansı yok zaten. Anladım. Vade günü alabilir. Vade günü alıyor alınıyor. Aman parayı kalıyor. banka kullanıyor. Evet. O zaman Dolaylı yoldan bir haramlık hasıl oluyor ister istemez. Nakit alışverişe mümkün olduğu kadar Müslümanların meyletmesi lazım. Onunla uğraşması lazım gücü yettiği kadar. İkinci soru ise dar küfürde Müslümanlar ne davet yapacaklar? Ne yapacaklar bize kardeşim? Hocam ben bilgisayar programlarıyla uğraşıyorum. Bilgisayar oyunu işine girsem hükmü nedir? Abi hiç girme. Bu yoldan ticaret yapsam müzik ve suret olmamak şartıyla. Yani müzik ve suret olmamak şartıyla bilgisayar oyunları zaten abesle iştigat e, harama sevk ediyor, vacipleri insanları terk ettiriyor. Açık bir haramdır, kazancın haramdır o manada söylemiyorum ama uğraşmasan daha hayırlı işlerle uğraşsan daha güzel olur, Müslüman'a yakışmaz. Şimdi biz buradan bu mikrofondan anlatacağız. Oyun oynamayın kardeşim, vaktinizi böyle boş şeylerle harcamayın. Sonra bizim kardeşlerimiz de o oyunları yapıp piyasaya sürecek şeye benziyor. Biz eroin içmiyoruz ama... İçsin ölsün kafirler. hani Biz eroin satalım. Öyle bir zihniyete benziyor. O hanifilerin caiz gördüğü bir zihniyet. Cumhur'a göre caiz değil. Selamun aleyküm. Bir bayanın çok zor şartlar altında ise örgün okul mı istemiyorum? Okul okumaktansa dışarıda okuması doğru olur mu? Yani soru anlaşılmadı. Eğer soru düzgün yazılırsa cevaplar. Efendim? Açık öğretmen. Evet. Öyle yazmıyor. Orgun okumaktansa. Yani soruyu bir daha tekrar ederseniz olabilir. Örgün eğitim işte. diye bir eğitim örgün eğitim. Evet. He, nedir o? Dışarıdan okumak. He anladın. Açık... Örgün okumaktansa dışarıdan okuması doğru olur mu? E, farkı ne ki zaten dışarıdan? Örgün dışarı... eğitim akşam okunuyor hocam. Gündüz saati değil. Yani, örgün eğitimde okula gidiyorsun. Hı. açık köprünün okula gitmiyorsun. Akşam mesela. Akşam Anladım. Örgün eğitim. Akşam gidiyorsun. E evet. peki gene aynı işlevler yok mu? Var tabii ki. Tabii ki açık öğretim olması gerek. Bir fark olmayacak o zaman örgün eğitim. Ayşe şöyle demişti. Resulullah s-Hasam bir grup Müslüman geldi ve dediler ki yeni Müslüman olmuş bir kavim bizi et getiriyor. Keserken Allah'ın ismini zikretip zikretmediklerini bilmiyoruz. Ne yapalım? Bunun üzerine Resulullah resmine çekin yiyin dedi. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekir? Et yeme meselesinde. Et yemek de asıl İslam dinidir. Müslüman... Besmeleyi unutsa da, besmeleyi çekmese de, hata etse de, etmese de asıl din olduğu için bir adam Müslümansa kestiği helaldir. O yüzden Allah Resulü besmele çekip çekmedikleri bilinmeyen insanların sırf Müslüman oldukları için kestiklerini helal saymıştır. Şafirlerin hepsi bu Ayşe hadisini besmelenin illet olmadığına delil almışlardır. Demişlerdir ki eğer besmele illet olsa olsaydı, peygamber kesinlikle besmeleyi bilmemizi şart koşardı. Ama... Adamlar yeni İslam'a girdiği için ve kesimin ahkamını bilmediklerinden dolayı, altın çiziyorum, yeni Müslüman olan adamlar şeriatta kesimin ahkamını bilmediklerinden dolayı adam acaba murdar mı hayvanı, şeriata uygun mu kesti, besmeleyle mi besmelesiz mi kesti diye gelen etlerin keyfiyeti bilinmediğinde peygamber ne diyor? Asıl din olduğu için besmele çek ye yani illet besmeledir değil, bismillah de ye yani. Her yemekte sen Bismillah diyorsun her şeyi yerken yani. Ama işte vaka gözetilmeyince, kadriyeye bakılmayınca, hadisler kafamıza göre algılanmaya çalışılınca birileri buradan Bismillah deyip et yemenin helalliğini, müşriklerin kestiği eti yemenin helalliğini çıkartıyorlar. Bu yerinde istidlat değil tekrar söylüyorum. İllet et meselesinde dindir. Burada birçoğunuz bile yani kesim ahkamını bilmezsiniz yani. Mesela kaç tane damar kesilmesi lazım? Sen şimdi et işiyle uğraşıyorsun. Ötekileri söylesin bakayım. He? Bu kavim et kesti. Belki mırdar etti. Bütün kanı boşaltmadı. Hayvan meyte öldü belki. Hı? Ne yapacaksınız? Atacak mısınız? Müslüman kesmiş. İllet Müslüman'ın kesmesi yani. Öteki şartlar onlar müstahap olan şeyler. Yani yaptığında şeriatın sana tavsiye ettiği, yapmanı emrettiği şeyler. İllet dindir. Müslüman'ın kesmesidir. Müslüman kestiyse veya Yahudi ve Hristiyan kesti ise yeterlidir. On harcını Allah azze ve celle mecusilerin, müşriklerin ve diğer bütün kafir taifelerin kestiklerini bize haram kılmıştır. Velatun kil müşrikat hatta yuminne müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. Hangi kafir taifenin kadınları haramsa etleri de haramdır. Müşrik kadınlar haram olduğu için müşriklerin etleri de haramdır. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Burada kalalım inşallah.